Merhaba, Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Senoz Vadisi'nde yapılmak istenen Kayalar HES projesine karşı 7 yıldır hukuk mücadelesi veren yöre köylülerini mahkeme bir kez daha haklı buldu. Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Senoz Vadisi, sahip olduğu doğal güzellikler ve bitki örtüsüyle Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olarak biliniyor. Ancak son yıllarda organik tarım ve arıcılıkla adından söz ettiren Senoz Vadisi'nde yaşayanların başı HES'ler ve taş ocaklarıyla dertte. Karadeniz sahil yolu için vadide açılan taş ocaklarının açtığı yaralar daha kapanmadan bu kez de sayıları 12'yi bulan HES projeleri Senoz'un eşsiz ekosistemini tehdit etmeye başladı. Bu HES projelerinden biri de İon Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Senoz'da yapılmak istenen Kayalar HES projesi. Pek çok hukuk dışı girişime karşı çıkan yöre halkını bir kez daha haklı bulan Rize İdare Mahkemesi hukuka aykırı bulduğu ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında itiraz yolunun da kapalı olduğuna hükmedildi. Seno halkı ise projenin tamamen iptalini bekliyor. Muğla 1. İdare Mahkemesi Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü İzsuzu plajının ihalesine yönelik önceden verdiği durdurma kararını itiraz üzerine kaldırdı. Bunun üzerine milletvekili Profesör Doktor Nurettin Demir Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gülliçe'nin yanıtlaması talebiyle meclise soru önergesi sundu. Ortaca Kaymakamlığı'nın İstuzu Plajı'nın Ortaca Belediyesi'nden alınarak ihaleyi kazanan firmaya teslim edilmesine ilişkin kararına karşı açtığı davada mahkeme geçen 23 Haziran'da ihaleyi durdurma kararı aldı. Aynı mahkeme itirazlar üzerine aldığı ikinci bir kararla durdurma kararını geçen 29 Eylül'de kaldırdı. Ortaca Belediyesi'nin ikinci idare mahkemesine açtığı ikinci davada İstuzu Plajı'nın Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Devredilmesine ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ise henüz sonuçlanmadı. Mahkeme şu ana kadar henüz bir karar vermedi. Türkiye'de ilk kez Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Çalıştayı düzenleniyor. Kuzey Doğa Derneği liderliğinde Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin düzenlediği çalıştayın ana amacı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren ve yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyonu yapan kuruluş, hayvanat bahçesi ve merkezlerin kendi bölgelerinde yaptıkları çalışmalarını anlatacakları bir ortam yaratmak ve yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyonunda karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir ortam oluşturmak. 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek çalıştay dışında petrole bulanmış yabani hayvanların Müdahale eğitimini de düzenlenecek. Çalıştay ve eğitimine dair bilgi aldığımız Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Türkiye bulunduğu coğrafya nedeniyle dünyanın en çeşitli ekosistemlerine sahip ülkelerinden biri Avrupa ve Asya ve Afrika'ya komşu olması yanında sahip olduğu yaşam alanlarının da çeşitliliğiyle birçok türe ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bazıları da sadece Türkiye'de yaşayan türler ancak sahip olunan bu doğal yaşam yeterince korunamıyor dedi. Yeşil enerjiyle çalışan yolcu gemileri sefere çıkmaya başladı. İlk olarak Stockholm'de çalışmaya başlayan yeşil şehir tekneleri 10 dakikada 180 kilovat saatlik nikel pillerle şarj oluyor. 1 saat boyunca 9 notluk bir hızla yol alabiliyor. Stockholm merkezinde yalnızca bir şarj ünitesi bulunduğundan tekne seyahatinin belirli bölümlerini dizel yakıtla, geri kalanını ise yeşil enerjiyle yapacak. Ancak yeni şarj istasyonları kurulunca ...tamamen yeşil enerjiyle hareket edebilecek. Yetkililer bu aydan itibaren her tekniği elektrikleriyle değiştirmeyi hedefliyor. Bu yeniliğin avantajı çok daha çevre dostu olması. Bu boyuttaki dizel tekneler fazlasıyla karbondioksit salımı yapar. insanlara zararlı nitrojen, oksit ve daha nicelerini çevreye yayar. Rüzgar tribünleri santralinin bir kısmına sahip olduğumuz göz önüne alırsak... ...yavaş yavaş çevre dostu ulaşım araçlarına geçmemiz bizim için de karlı diyor. İsveçli yetkililer teknenin kaptanına göre ise en büyük değişim sessiz yolculuk imkanı. Elektrikli motorlar titreşimsiz ve sessiz çalışıyor. Bu çözümü önce olan Eskişehir, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri de programlarına belki alabilirler ve aynı yeniliği ülkemize de getirebilirler. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez 2014 itibariyle Türkiye'nin %27'sinin Orman alanı olduğunu kaydederek bu oranın 2023 yılına kadar %30'a çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. İkinci Uluslararası Kuraklık ve Çölleşme Sempozyonu'nun açılışında konuşan Üzmez, burada Orman Genel Müdürlüğü'nün 2008 2013 yılları arasında ağaçlandırma seferberliği başlattığını ve 2.429.000 hektarlık alanda 2 milyar fidan diktiği bilgisini verdi. İsmail Üzmez Müdürlüğü'nün, 2013-17 yılları arasında da 1.400.000 hektarlık alanda teknik çalışmalara başlayacağını ayrıca barajların daha uzun ömürlü olması havzaların dolmaması için baraj havzaları yeşil kuşak ağaçlandırma eylem planı da hazırlandığını kaydetti bu konferanstaki konuşmasında. Yeşil ve barış dalı bir gezegen dilekleriyle esen kalın.